Allah'a emanet ve Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın bundan önceki derslerimizde abdesti bozan bazı şeyleri anlatmıştık. Bugün de abdesti bozan veya bozmayan bazı şeyler üzerinde duracağız. Çünkü alimler bu tür şeylerde ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler Burada zikredilen şeylerin abdesti bozduğu, bazı alimler de abdesti bozmadığını söylüyorlar. Bunlar da 7 tanedir. Birincisi diyor ki mesul ferci bile şehve. Ferce eli değdirmek şehvetsiz bir şekilde eli değdirmek bozulur mu, bozulmaz mı? Bazı alimler bozulur, bazı alimler de bozulmaz demişler. İkincisi messul marati Kadını yani yabancı bir erkeğin nikaha düşen bir erkeğin diğer bir kadına el e, sürdü veyahut da değdirdiği zaman abdest bozulur mu bozulmaz mı burada yine alimler ihtilafa düşmüşler bazı alimler bozulur bazı alimler bozulmaz veyahut da bazı alimler demişler ki şehvet ile elini değdirirse veyahut da tutarsa bozulur. Bazı alimler demişler ki, demişler ki şehvetsiz bir şekilde eli değerse abdest bozulmaz. Üçüncüsü hurucuddem. Üçüncüsü kanın abdesti abdesti bozu bozmadı. Yine bazı alimler demişler ki kan abdesti bozar. Bazı alimler demişler ki kan abdesti bozmaz. Dördüncüsü elkay, ey kusuntu. Buradaki kusmak, abdesti bozar mı bozmaz mı? yine bazı alimler bozar, bazı alimler bozulmaz. Bazı alimler demişler ki az olsa bozulmaz, bazı alimler demişler ki çok olsa bozulur. Beşincisi eşekku fil hades. Kişinin abdestli olup olmadığı zamanda, yani şek ve şüphe, şüpheye düştüğü zaman o zaman abdest bozul bozuk sayılır mı sayılmaz mı? yine burada alimler ihtilafa düşmüşler. <gülüyor> Altıncısı, el-ihsasu bin nokta. Altıncısı, kişi namaz esnasında olur veya da namazın dışında olur. Zekerinden bir damla akıp akmadığı konusunda şüpheleniyor. Bu şüphe esnasında, namaz esnasındaysa, namazı terk edip gider, abdest alır mı, almaz mı? Burada da alimler ihtilafa düşmüşler. 7.si el-ahzu min eş-şar'i ve'l-efsar. saçtan veya hutta tır tırnakları kesme. Bazı alimler demişler ki abdestli ise ve abdestli olduğu halde berbere giderse veya hutta sakalını keserse veya hutta saçlarını bazıları demişler ki abdest bozulur, bazıları demişler ki abdest bozulmaz. Veyahutta tırnaklar, ayak veya hutta el tırnağı. Yine o şekilde abdestli olduğu halde tırnaklarını keserse bozulur mu bozulmaz mı burada da ihtilafa düşmüşler. Bunu inşallah böyle şeyle, delilleriyle anlatmaya çalışacağız inşallah. Birincisi Mesul Ferci şehve ve buna dikkat ediyorsanız bundan önceki derslerimizde değinmiştik. Ve demiştik ki İmam Şafii Rahim ve Ahmet bin Hembe'nin mezhebinden mezhebinin cumhuru el zekere değdiği zaman abdest bozulduğunu söylemiştik. Ancak İmam Hanefi rahime, İmam Ebu Hanife rahime ve o çizgide olan alimler demişler ki kişi elini fercine değdirirse yani zekerine abdest bozulmaz demişler. Ve bunların arasında daha başka alimler var ve doğrusu da Allahu alem en doğrusu da budur ve özellikle İmam İbn Teymiye rahimeullah ve bu çizgide olan alimler Ebub ondan sonra İmam Elbani ve bu çizgide olan alimler İmam İbn Teymiye'nin çizgisinde kalarak veya hatta onun görüşünü benimseyerek demişler ki kişinin zekeri ve iken el değerse abdest bozulmaz çünkü o zaman normal vücudundan herhangi bir yerine elini değdirdiği gibi sayılır. Örneğin bir kişi eliyle yüzüne vursa veyahut da kulağına, veyahut da bacağına, veyahut da vücudunun herhangi bir yerine el sürdüğü zaman nasıl abdest bozulmuyorsa kişinin zekeri kendi vücudundan ondan bir parça olduğundan dolayı uyku halindeyken eli ile zekerini e, değdirirse veya da tutarsa aynen normal vücuttan bir parçadır Ve da bir parça olduğundan dolayı burada abdest bozulmaz demiş Öbün Teyme'ye uyku halinde onu bir izah et. Uyku halinde ey yani e, kalkmış vaziyette kalkmış vaziyette değilse kişinin, kişinin zekeri kalkmış kişinin, kalkmış değil yani. he, yok kişinin uyması değil yani. biz ha. zekeri kast ediyoruz ha. yani zekerin uyku halinde olması yani kalkmış vaziyette olması. Ve bazı alimler demişler ki bunun üstünde bayağı durmuşlar. Demişler ki tamam. Bu erkeğe erkeğe nispeten erkeğin zekeri var. Yani kalkmış vaziyette kalkmış vaziyetliği var. Ama ünsenin böyle bir söz bir şey söz konusu değildir. Yani kadının böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü normal kadının ferci ile erkek ferci arasında fark var. Belki o zaman Kadının elini fercine değdirmesiyle abdest bozulur mu bozulmaz mı? Burada yine İmam-ı Şafii ile Ahmet bin Hembe'nin cumhuruna göre demişler ki Kadın bile elini fercine değdirirse abdest bozulur demişler. Dolayısıyla burada kadın ile erkek arasında ayrım yapmamışlar. Ancak İbn-i Teymiye Rahimahullah ve onun çizgisinde olan alimler demişler ki <gülüyor> şehvet ile olursa kadın şehvet esnasındayken elini fercine değdirirse veyahutta oynarsa abdest bozulur tıpkı bir erkek gibi. Eğer öyle bir şey söz konusu değilse o zaman abdest bozulmaz. Burada vekerin mesela etrafı var veyahutta kadının fercinin etrafı var. Kişi mesela özellikle vekerin etrafında olan kılın bittiği veyahutta çıktığı yerler. Kişi kılın çıktığı yerler mesela fercinin ortası. Kişi buraya el değdirdiği zaman bozulur mu bozulmaz mı? Zaten burada ihtilaf yok. İmam Şafii biz bizzat bunu da e, diyor ki burası bu e, bölge abdesti bozmaz. Abdesti bozan şey bizzat vekerin kendisi veyahut da fercin kendisidir. Ebün Bez Rahimahullah burada İmam Şafii ile Ahmet bin Hembel'in mezhebinin cumhuruna bağlı kalarak aynen İmam Şafii gibi düşünmüş. İmam Ebu Hanife Rahim Allah demiş ki ister şehvetle olsun ister şehvetsiz olsun kadın ve erkek ellerini ferşlerine değdirdiği zaman veya otta tuttuğu zaman abdest bozulmaz. Ancak yani şehvet esnasında bile ancak o şehvet esnasında her iki ferşten gelecek akıntı, akıntı söz konusu ise akıntının çıkmasından dolayı abdest bozulur. Yoksa şehvetten dolayı abdest bozulmaz demiş Ebu Hanife Allah. Ve burada İmam Ebu Hanife Allah dikkat ediyorsanız burada İmam İbn Teymiye'nin çizgisinde kalarak ancak burada İmam İbn Teymiye'nin çizgisinden çıkmış veya ta İbn Teymiye ondan sonra olduğu için İmam İbn Teymiye Allah İmam Ebu Hanife'nin çizgisini dış çizgisini dışına çıkarak ayrı bir ayrı bir oluş oluşturuyor. Demek ki Ebu Hanife'nin mezhebine göre şehvet ve şehvet şehvetsiz ve şehvet esnasında bile olsa kişi ferciyle oynadığı zaman abdest bozulmuyor. İmam Şafii ile Ahmed bin Hembel'e göre, cumhuruna göre abdest bozulur. İbn rahim Allah, Hembeli olmasına rağmen burada Ahmed bin Hanbel'e muhalefet ederek İmam Öbün Teymiye'nin görüşünü daha doğru olduğunu görüyor. Tabii ki biliyorsunuz müreccih alimler veya tafahhih alimler bir alimin söyleyişine bağlı kalarak işte ben senin yanındayım görüşünde değiller. Bunların görüşünü yani bu kesimin görüşünü görüşüne bakıyorlar. Bir de diğer kesimin görüşü alim olan bakıyorlar ve her iki görüşü de araştırıyorlar. Bakıyorlar ki hangi görüşün Kur'an ve sünnetin ruhuna daha yakın ise o görüşe bağlı kalıyorlar. Çünkü muracih bir insanın yani fakih veya tahmistehit bir alimin bir mezhebi taklid etmesi İslam'da haramdır, caiz değildir. Çünkü taklit taklit cahil insanların hususiyetlerindendir. Ey Kur'an ve sünnette bilgisi olmayan insanların belli bir mezhebi veyahut da belli bir alimi, güvenilir bir alimi taklit etmesi vaciptir. Örneğin normal toplumun ister Hanefi toplum olsun ister Şafii toplum olsun veyahut da ister Türk, Türk toplumu olsun ister Suud toplumu olsun bu toplumun yüzde belki sekseninden fazla veyahut da doksanından fazla nedir? Bu konuda cahildir. Dolayısıyla Allah'ına yaklaşması için, Allah'ın kulluk yapması için bu tür delilleri Kur'an ve Sünnet'ten detaylı bir şekilde bilmediğinden dolayı o zaman ona düşen görev nedir? Ona düşen görev o bölgede veyahut da ondan önceki gelen imamların mezheplerine bağlı kalarak Allah'a kulluk yapmalarıdır. Örneğin biz Hanefi fukahasına bağlıyız. Yani bizim mezhebimiz Hanefi'dir. Biz, yani bu, biz Abu Hanife'nin mezhebine bağlıyız. Bir Türk toplumu olarak genelde yani yüzde doksanından fazla herkes Hanefi'dir. Bir kısmı Şafi'idir. Bu toplum yüzde doksan dokuzundan belki fazla özellikle Türk toplumu belki yüzde doksan dokuzundan fazla din konusunda cahildirler. O zaman bu insanlara düşen görev nedir? Bu insanlara düşen görev eğer hakikaten bu imamın mezhebini araştırarak taklit ediyorlarsa zaten bu konuda ihtilaf yoktur. Ama yok. Kişinin hocası veyahut da kişinin annesi ve babasının sözlerine dayanarak amel ederse alimler burada demişler ki bu kesinlikle caiz değildir, haramdır. Nasıl? Örneğin ben bir Hanefi ailede doğdum. İmam Ebu Hanife'nin kitaplarını hiç karıştırmaksızın bu meselelerle ilgili hiç araştırmaksızın. Annem babam aleyküm Annem babam nasıl namaz kılıyorlarsa o şekilde o evde büyüdüğüm için onların yaptıkları amele bakarak ben de aynen onlar gibi hanefiyim. Ve bana sorulduğu zaman mezhebin nedir diyorum ki ben hanefiyim. Halbuki ben İmam Ebu Hanife'nin kitaplarından hiçbir şey okumuş değilim. Ve buna rağmen diyorum ki ben hanefiyim. Burada bu caiz midir? bütün alimler demişler ki bu batıldır, iz değildir. Bilakis Abu Hanife'ye veyahut i̇mam Şafiiye Şafi'ye veyahut da diğerine iftira atmaktır. Ve İmam Abu Hanife Rahimahullah İmam Es-Saraxin'in aktardığı bir bölgede El kitabında İmam Abu Hanife, İmam Yakub'a diyor ki yani Ebu Yusuf'a diyor ki Ya ey Yakub diyor. Bizim söylediğimiz sözleri nereden aldığımıza dair bilmeden bilmeden amel yapmayınız yani demek ki İmam Ebu Hanife'nin söylediği bir söz akide konusunda olsun, fıkıh konusunda olsun o sözün nereden aldığını bilmeden birisi Ebu Hanife'yi taklit ederse diyor ki bizim için biz diyor hakkımızı helal etmeyiz onun için haramdır diyor bizim aldığımızı nereden aldığımıza dair bilmeden işte ben Ebu Hanife'nin sözüne göre amel ediyorum derse biz o kişiyi helal etmiyoruz ve o onlar için haramdır. Niçin? Çünkü bu söylenen sözler gerçekten Abu Hanife'nin söylediği sözler midir değil midir özellikle bu son zamanlarda nereden bileceğiz? Birisi benim karşımda dese ki işte ben şu ameli yaparken Abu Hanife'ye göre yapıyorum. Ben de soru olarak derim ki siz Abu Hanife'nin hangi kitabında bunu gördünüz? Diyor ki ben hiçbir Abu Hanife'nin hiçbir kitabında bunu ben karıştırmadım ya da araştırmadım. Peki niçin Abu Hanife'yi isnat ediyorsunuz? Bana diyor benim annem babam Hanefi'dir. Annem babam diyorlar ki işte bu Abu Hanife'ye göredir. Ben de o şekilde söylüyorum. İşte bu genelde insanlar bu şekilde şey yapar. Bu da kesinlikle caiz değildir. Dolayısıyla bu körü körüne bir taklit adı veriliyor. Ve körü körüne taklit yapılması bütün alimlerin mezheplerine göre batıldır, caiz değildir. Ama bir kişi alır örneğin İbni Abid'in kitabını veyahutta İmam Es-Serahsi'nin yazmış olduğu El-Mabsud kitabı, yani böyle Hanefi fukhasının güvenilir kitaplarından kitaplarını alarak onlara göre, onların içerisinde yazılı olan şeylere göre amel ederse o zaman alimler demişler ki bu caizdir. Ama bu güvenilir alimlerin dışında son zamanlarda yazılan kitaplar veyahut da kitap yazan alimlerin veyahut da hoca denilen insanların kitaplarına başvurarak ve özellikle delilsiz bir şekilde bu Abu Hanife'nin söylediği bir söz veyahut da bir inançtır demek kesinlikle bu caiz değildir. Selamun Aleyküm. Bak, zorunluluk mudur? Yok. Ee, biliyorsunuz... Şimdi, e, lütfen e, Bunu biraz daha açalım. Genelde e, imam e, hanefi, e, mezhebi ve Maliki, e, Hamzeli, Şafi fazla üzerine düşüyoruz. Bunlardan önce bizim en büyük e, liderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabeyi kiram. Şimdi, e, biraz daha Geriye dönsek, oradan faydalansak ve bunlar bizim e, yolumuzu aydınlatmak için, daha güzel bir ibadet yapabilmek için bu hocalarımız büyük bir cühr, büyük bir e, emek ve efor sarf etkiler. Allah onlardan razı olsun. Rahmet eylesin. Bunu... Bizim devamlı derslerimize katılan kardeşlerimiz bu meselelerin bilgisindedir elhamdülillah ama derslerimize katılmayan kardeşlerimizin tabi bu bilginin dışında oldukları için bu tür soruları sormakta gayet normaldir. Ama mesela devamlı dersimize katılan kardeşler bu tür soruları sormazlar. Niçin? Çünkü e, devamlı derslerimize değiniyoruz. Diyoruz ki İslam ümmetini bağlayan sadece ve sadece üç tane şey vardır. Bir, Allah'ın Kur'an'ı. İki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünneti. Üç, Ashabın anlayışı. Ashabın anlayışı. Çünkü dinin esası Kur'an, sünnet ve ashabdır. İcma'ı l Evet. Yani ashabın icma'ı. Dolayısıyla derslerimizde devamlı bir meseleye değindiğimiz zaman diyoruz ki mesela Abu Hanife böyle söylemiş, İmam Şafii böyle söylemiş, Ahmet bin Hanber böyle söylemiş, İmam Malik böyle söylemiş. Evet. Doğrusu da doğrusu da şudur. Doğrusunun şu olduğuna dair nereden biliyoruz? Diyoruz ki işte Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de böyle söylemiş ve yoksa Allah Sünnetinde böyle söylemiş. Dolayısıyla bütün yani bundan önceki alimler özellikle dört imam hepsi neye bağlıydılar? Kur'an ve Sünnet'e bağlıydılar. Onun için İmam, i̇mam Ebu Hanife Rahimallah İmam Yakub'a diyor ki Ya Yakub diyor benden her duyduğunu yazma diyor. Zira diyor şu anda benim gördüğüm söz veyahutta iştihat, yarın bunu görmeyebilirim. Neden bu sözü söylüyor? Çünkü İmam Abu Hanife Rahimahullah özellikle Bağdat'ta yaşadığı için, o zaman da Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri Bağdat'a yüzde yüz nakledilmediğinden dolayı, hadisler onlara ulaşmadığı için kıyas ve iştihat yapıyorlardı. Yani Kur'an'da görmediklerini sünnette de görmediklerini ne yapar? İçtihadını yapar. Dolayısıyla içtihad ve kıyas esnasında söz söylendiği zaman kıyası veyahut da içtihadı veyahut da o meselede kıyas ve içtihad yapıldığı zaman hemen arkasında ayet ve hadis geldiği zaman alimlerimiz ne yapıyorlar? İmamlarının görüşlerini bırakıp Kur'an'a veyahut da sünnete sarılıyorlardı. Onun için Ebu Hanife Rahimallah burada Yakub'a o şekilde söyledi. Ya Yakub diyor, ey Yakub diyor ...benim her söylediğim sözü yazma. Zira şu anda benim söylediğim bir söz... ...yarın ondan vazgeçebilirim. Niçin? Çünkü o söylediği söz Kur'an'dan, sünnetten değil... ...iştihattır veya da kıyastır. Dolayısıyla yarın... ...ondan daha kuvvetli bir kıyas veya da bir iştihad gördüğü zaman... ...eski kıyası veya işte iştihadını bırak... ...bizzat imamın kendisi kendi görüşünden vazgeçiyor. Değil ki bir şahıs imamın görüşünden... Bizzat imam kendi görüşünden vazgeçiyor. Niçin? Çünkü ondan sonra gördüğü kıyas veyahut da içtihat, dünkü kıyas ve iştihattan daha kuvvetlidir. veya da kitaptan veyahutta da Allah-u Teala sünnetinden hadis gördüğü zaman iştihat batıldır. Ve selef alimleri diyorlar ki delilin varlığında kıyas ve iştihat batıldır. Delilin varlığında kıyas ve iştihat batıldır. Delil nedir? Ayet veya da hadis veyahut da Ashabın icma Tamam mı? Dolayısıyla Bizim dinimiz Kur'an ve sünnete dayalıdır Kardeşimizin sorduğu da Soru budur. Yani diyor demek istiyor ki Biz niçin hep işte ben Şafi'yim ben Hanefi'yim diyoruz Neden Kur'an'a sünnete veyahut da Kur'an ve sünneti en iyi bir şekilde Anlayan ashabın görüşüne Gitmiyoruz Doğrusu da Müslümana yaraşan budur doğrusu Müslümana yaraşan direkt Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışına uygun amel etmektir. Ama diyeceksin ki her İslam ümmetinin bir ferdi bu kültürde midir veyahut bu bilinçte midir? Değil. Niçin? Çünkü toplumun çoğunluğu dinle ilgili değil, kendi hayatıyla ilgili alakalı e, ile uğraştığı için dinden biraz uzaktır ve özellikle şu devletlerin devletlerin oluşturduğu kanunların gölgesinde. Çünkü devletlerin oluşturduğu kanunlar tamamen dinden uzağa beşeri sisteme yakın olduğu için dine pek fazla ağırlık vermemişler. Dine pek fazla ağırlık verilmediğinden dolayı ve özellikle bu din usulü okullarda gereği gibi okutulmadığından dolayı yetişen nesil din bilgisinden tamamen yoksundur. Bu yoksunluktan dolayı ne kalıyor dinde cahil kalıyor. Dolayısıyla dinde cahil kalınca nasıl kalkıp da direkt Kur'an'a müracaat edecek veya hutta sünnette göre amel edecek veya hutta ashabın anlayışına göre. Ha o zaman Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışına uygun ile veya hutta onların bilinç onların bilgisiyle bilinçlenen işlenen veya bilinçli olan insanlar çok azınlıktadır bu azınlıkta denen insanlar da işte örneğin Abu Hanife gibi, Şafii gibi Ahmet bin Hanbel gibi geçmişte veyahutta bu zamanda şimdi çağ, bu çağda örnek verdiğimiz alimler örneğin İmam İbn-i Hüseymin Elbani veyahut da, da Abun Bez veyahut bunlardan önce işte İbn-i Teymiye ibn-i Kaymel İmam Esseraksi veyahut da İmam Abu Yusuf ve bu gibi. Bu insanlar normal toplumun dünya konusuna ağırlık verdiği şekilde ağırlık vermeyerek ağırlıklarını nereye verdiler? din konusuna verdiler. Dolayısıyla bunlar din konusunda mutahassis oldular. Dolayısıyla bu konuda mutahassis oldukları için dini meseleleri bu mutahassı bu konuda mutahassis olan insanlara götürmek lazım. Onun için o toplum diyor ki o zamanda mesela Abu Hanife Bağdat bölgesinde veyahut da Küfe bölgesinde din konusunda da din konusunda ağırlıklı olduğu için insanlar meseleleri ona götürüyorlar. Ve bu meselelerde o şahıs çözdüğü için bu imam o bölgede o an için meşhur oluyor din konusunda ve İmam Abu Hanife'nin her söylediği şeyde o kişiler ona bağlı kalıyor. Hocam bir şey arzacağım. Biz çiftçiyiz. Aynı zamanda e, marangozlarımız da var. İnşaatçı olan arkadaşlarımız da var. Şimdi e, abdest bozulma konusunu istiyoruz. Çok güzel marangoz arkadaşımızın eli çizildi. Bir ağaçtan, bir cüviden kesik bir yerde su yok. Abdest alasın. Namaz vakti geldi. Yani bunu e, illa tabi topluluğumuz bunu biraz daha açarsak sizden... E biz de yeneceğiz. Daha kana gelmedik. Biz evet. şu anda biz e, zaten en çok üzerinde duracağımız budur. Kan ve kadına el sürmek. Çünkü burada bu iki meselede özellikle Şafii'ler ve Hanefiler arasında büyük savaşlar olmuş bu konuda. Savaş derken, ey kültür savaşı. Genelde bu meselede hakikaten yani büyük bir mücadele olmuş. Yara alıyoruz hocam. Yara alıyoruz boş yere. Yani birbirimizi sıkıyoruz boş yere. Halbuki hepimiz aynı menbadınıyor. Ne doğrudur? Bunu biraz daha İnşallah değineceğiz İnşallah. Allah'ı darikte konu kederli. Biz zaten biz başta ne dedik? Dedik ki. Biz bundan önceki derslerimizde normal olarak İslam ümmetinin üzerinde birleştiği abdesti bozan şeyleri gördük. Burada işlediğimiz şimdiki yedi şey de üzerinde ihtilafa düştükleri şeyi işliyoruz bugün. Tamam mı? <gülüyor> Diyor ki: Burada messul marati, lemsu'l-mer'ati in lam minhu şey. Bir kişi bir kadına değdiği zaman ondan bir şey inmiyorsa İmam Abu Hanife'ye göre istediği kadar o karı koca kendi aralarında seviştikleri zaman istediği kadar her ikis, ikisinin de şehvet esnasında birbirlerinden hoşlanıyorlarsa onların zeker ferçlerinden bir şey inmediği müddetçe tamam mı onlar abdestli sayılır. Bu İmam Abu Hanife'nin görüşü. İmam İbni Teymiye Allah diyor ki şehvet ile kişi şehvet ile elini fercine değdirirse veyahutta karı koca kendi aralarında seviş, sevişirlerse bu şehvetten dolayı abdest bozulur. Niçin? Çünkü o lezzetten veyahutta lezzet duydukları şeylerden dolayı o zaman abdest bozulur diyor. Burada Validemiz Aişe radıyallahu anh'ın rivayetinde şöyle bir hadis var. Diyor ki, maravat hu Aişe radıyallahu anh'a. Enne'l-Nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem kabbeleha ve lem yetevada. Enne'l-Nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem kabbele Aişe ve lem yetevada. Aleyhisselatü vesselam evden çıktığı zaman demek ki onun adeti bu yani genelde her bilinçli kocadan çıkacak olan bazı hareketlerdir yani kar, karı koca arasındaki münasebetler biliyorsun karı koca neden karı kocadır, kocadırlar birbirlerine karşı saygılı kalıp birbirleriyle muhabbet edip birbirlerinin isteklerini gidermek için Allah celle celaluhu bu iki eşi bunun için var etmiş dolayısıyla aleyhissalatü vesselam hanımlarına karşı bu konuda <gülüyor> sevgili olduğu için hanımı da onu orlarmış Kapıdan çıkıp hücresinden mescide gireceği zaman onu uğurlarken Allah Resulü Aleyhisselatü her erkeğin hanımına karşı olumlu olduğu gibi orada ne yapıyor? Onu öpüyor. Buradaki öpücüğün hangi, nereden olduğunu tabi bazı alimler söylemiş iştihad etibariyle. Bazı alimler burada susmuşlar. Öpmüş tamam bitti gitti. Bazı alimler demişler ki genelde erkekler yani bir koca hanımını nereden öper? Dudaklarından. Ama kızlar, babalar, anneler nereden öpülür? İşte efendim anladan veya tayanaklan. Genelde baba kızını, çocuğunu nereden öper? Yanaktan. Maalisat veslem. Kızı Fatima geldiği zaman, evine geldiği zaman onu karşılar, onun yanağından öper. Ondan sonra yerinde oturttururmuş. Ve burada bazı alimler demişler ki ve Selam hanımını yani Ayşe'ye öptüğü zaman nereden öper bir erkek olarak nereden öper hanımını dudaktan. Ve bu hakikaten de vardı ama bizim toplumlarımız bu karı kocanın dudaktan birbirlerini öpmesi belki son asırlarda bunu, bunu, bunun bilgisinde olmuşlar. Eskiden erkekler sadece bildiği hanımıyla cinsi münasebet yapmasıdır yani hanımından hanımından nereden faydalanacağı belki hiç bilmeyen insanlar vardır özellikle e, televizyonun veyahut da bu tür şeylerin olmadığı dönemlerde ve burada diyor ki Ayşe radıyallahu anh a abdest almadan direkt mescide gitti ve abdest aldı ve dikkat ediyorsanız efendim he, namaz kıldı yani hücresinden gidip bu öpücükten sonra direkt mescide gidiyor ve Müslümanlara imamlık yaparak namaz kılıyor demek ki burada İmam Abu Hanife'nin görüşü bu konuda daha kuvvetlidir İmam Şafii Rahimallah kadının veyahut da erkeğin birbirlerinin ellerine değdirmesi veyahut da değmesi abdestun bozulduğuna dair en büyük delilinedir, nedir en büyük delili ayeti kerimedir Maide suresinin 6. ayeti oradaki lems ayetinden dolayı lemsten dolayı bu değdirmeden dolayı anlamış. Cumhur İslam uleması demişler ki buradaki lems kastan nedir cimadır. Ey cinsi Ve bu konuda bütün müfessirler burada birleşiyorlar. Özellikle Ebün Mesud radıyallahu Taala'nın e, rivayetlerinde gösterdiği gibi. Ve dikkat ediyorsanız ayet a şey hadis ayetle birleşmiyor. Çünkü orada dudak dudağı veriyor. Dudak dudağı verince demek ki değdirmiş. Ve hiç abdest almadan da gidip namaz kılıyor. O zaman nerede kalıyor? kalıyor buradaki öpücük şehvetlenmiş şehvetli değil mi? Bazı alimler demişler ki her erkek hanımını öptüğü zaman şehvetle öper. Bazı alimler demişler ki o an için şehvet olmayan normal bir öpücük yani uğurlama bir öpücüğüdür. Demişler ki şehvetsiz bir şekilde hanımını öpmüş, ey ayşe'yi öpmüş. Ve bu konuda şehvetli mi, şehvetsiz mi ile ilgili delil olmadığından dolayı burada içtihadi mesele kalıyor. Bazı alimler demişler ki şehvetle öpmüş. Bazı alimler demişler ki şehvetsiz. Bu şehvetle öpü, öpü yani şehvetle öptüğü veyahut öpmüş olduğu söyleyen alimler, diyorlar ki genelde erkek hanımına şehvetle yaklaşır. Yalnız biz burada yüzde yüz olmadığı için bundan önceki anlattığımız şey gibi. İmam İbni Teymiye Allah diyor ki şehvetle Bozulur, şehvetsiz bozulmaz. İmam Ebu Hanife Rahim Allah diyor ki ister şehvetli ister şehvetsiz bozulmaz. Ne zaman bozulur? İki kişinin yani el karı ve kocanın ferşlerinden bir şey akarsa bir akıntı çıkarsa bozulur. Buradaki akıntı halimler demişler ki akıntı şehvetten dolayı mıdır yoksa mezi veyahutta vedi midir? Ve bundan önceki derslerimize demiştik ki mezi mezi vedi ve meni abdesti bozar meni genel, genelde meni şehvetle gelir medi ise şehvetin arkasında gelir ey şehvetle beraber gelir vedi ise çişten dolayı gelir bazı yorgunluklardan dolayı kişi çok yorgun olduğu zaman tuvalete gidiyor çiş yapıyor hemen çişin akabinde vedi geliyor bu vedi hem abdesti bozar hem de necistir ancak boy abdesti alması gerek değildir Medi yine o şekilde Abdesti bozar, nejistir ama boy abdesti gerektirmiyor. <gülüyor> Dolayısıyla İmam Abu Hanifen'in mezhebine göre burada akıntı ister olsun, ister vediy olsun, ister meni olsun, ister kadının fercinden normal akıntı olsun. Çünkü kadınların erkeğe nazarın değişiktirler. Kadın şehvetli olduğu zaman Ferşten akıntılar akar. O akıntının necis olup olmadığı alimler üzerinde tartışmışlar. Ne, bu gelen akıntı necis midir değil midir? Demişler ki alimler eğer ise necistir veyahut da vediyse mecistir. Eğer bu ikisinden dolayı bir şey değilse o zaman o akıntı normal bir sulamadır. Bu sulama şehvetten dolayı oluştuğu için abdestin bozulmadığı gibi aynı zamanda o akıntı necis değildir. Bu İmam Ebu Hanife'nin yanında <gülüyor> Medi ve Vedi ise abdestü bozar. <gülüyor> eğer normal akıntı ise ve bu akıntı da necis veyahut da e, e, normal sulama ise yine abdestü bozar. Çünkü diyor ki burada söylediği gibi herhangi bir akıntı. İmam Eben Teymi'ye rahimahullah bu çizgide olan alimler demişler ki deminki söylediğim gibi eğer bu akıntı Vedi Medi ise bu akıntı abdesti bozmaz çünkü bu akıntı Medinin ve Medinin dışında genelde kadınlardan gelir erkeklerden gelmez erkekten normal akıntı gelmez erkekten meni ve di ve meni gelir e, Medi gelir kadından bu bunun artısı üzerinde bir de sulama gelir bir insan şehvetli bir e, işte böyle e, yani içtihay açak bir yemeği gördüğü zaman ağzı sulanır değil mi? Özellikle aç olursa mesela böyle güzel bir yemek görür orada ağzı sulanır. İşte kadın şehvet esnasında da bu sulamayı görür. Şehvetten, lezzetten dolayı. Ama bu mezi, vedi ve menidin, meninin dışında olduğu için İmam Übün Teymiye'nin çizgisine göre düşünen alimler bu abdesti bozmaz. Normal olarak elbiseye gelirse onu da yıkamadan normal olarak o elbiseyle veyahut da o akıntı ile abdestsiz yani abdest almadan ne yapabilir? Namazını kılabilir veyahut Kur'an'ını okuyabilir. Vallahu <gülüyor> alem. Yani en doğrusu da budur. Dikkat ettiyseniz buradan diğer yine Ummu'nü Aişe'nin rivayet ettiği bir hadis, "En-nebiyye <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem qabala imra'atan min nisa'ihi." Allah'ın selatü vesselam hanımlarından birisini öptü. Ondan sonra bu öpücükten sonra abdest almadan namaza gitti. Ve burada bu iki hadisin varlığıyla demek ki bir erkek hanımına veya herhangi yabancı bir hanıma yani nikaha düşen bir hanıma eli, eli değerse o zaman abdest bozulmaz. Ancak bir erkek Hanımın dışında yabancı bir kadına bu tür hareketler olduğu zaman caiz midir değil midir? Burada ayrı bir mesele var. Niçin? Çünkü o kadın onun helalı değildir. Onun helalı olmayan bir kadına el değdirmek kesinlikle haramdır. Değdirmekten dolayı hala haramdır. Ama abdest bozulur mu bozulmaz mı? Demin ki ihtilafa düşüyor. Dön dönülür. Normal bir erkek nikaha düşen bir yabancı kadına el değdiği zaman veya da tokalaştığı zaman o tokalaşma esnasında ister şehveti gelsin ister gelmesin. Bu kesinlikle İslam'da haramdır. Dolayısıyla nikaha birbirine düşen kadın ve erkeklerin tokalaşması bizim dinimizde bir ittifak haramdır. Bir ittifak haramdır. Ancak bu tokalaşmadan dolayı şehvet geldiği zaman abdest bozulur mu bozulmaz mı? demin ki anlattığımız ihtilafa dayanır. Kimisi bozulur kimisi bozulmaz demiş. Ve en doğrusu da Vallahu alem, ki fe, her iki ferşten akındı gelmediği müddetçe abdest bozulmaz. Bu da İmam İbni Teymiye'nin ve o çizgide olan alimlerin görüşüdür. <gülüyor> Urru İbni Zübeyir biliyorsunuz Zübeyir'in hanımı kimdi? Esma Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu ta'ala ve bu Uruva Uruva onun oğludur ve Aişe radıyallahu bu Uruva'nın nesi oluyor teyzesi. teyzesi oluyor dolayısıyla Ummen Aişe bu sözü Uruva'nın huzurunda söylediği zaman dedi ki herhalde bu sensin yani çünkü Ummen Aişe dedi ki hanımlarından birisi bir birinci hadiste diyor ki bizzat beni öptü diyor ama ikinci hadise diyor ki hanımlarından birisini öptü diyor. O zaman Urva diyor ki teyzesine, teyze bu sen değil misin? O zaman Ayşe validemiz e, tebessüm ederek gülüyor. Yani evet benim demek istiyor. Ha, o zaman anlaşılıyor ki burada şehvetsiz bir şekilde e, bir erkek hanımına değdiği zaman abdest bozulmaz ve dolayısıyla abdest almadan namazını kılabilir. Üçüncüsü ise hurucudden, kanın vücudunun herhangi bir yerden çıkması tabi kadınlar erkeklere nazaran biliyorsunuz ayda bir sefer baliga olan bir kız ayda bir sefer yedi gün altı gün on gün neyse her kadının bir normal bir adeti var. Ee, ne oluyor ne görüyor hayız görüyor ve bu gelen bu hayız kanı abdestu bozduğu gibi aynı zamanda namazda e, kılmaz ancak bu namazı hayızı bittikten sonra kaza eder ama ramazan esnasında hayızlı olan bir kadın namazını kaza eder ama orucunu şey e, e, orucunu kaza eder ama namazını kaza etmez Harici fır, hariciye fırkası ise bir Müslüman kadın orucu kaza ettiği gibi namazı da e, namazı da kaza etmesi lazım. Ehli sünnet vel cemaat ise namazın kaza edilmesi gerek, e, gerekmiyor ancak orucun kaza edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu hayız kan abdesti bozduğu gibi aynı zamanda abdest alıp namaz kılarsa da onun için haramdır caiz değildir. Yalnız bu kanın akıntısı konusunda alimler ihtilafa düşmüşler. Bu kanın akıntısı ne kadar olabilir de abdest bozulur? Hanefi fukası demişler ki bir dirhem, bir dirhem yuvarlaklığında olursa kan abdesti bozar demiş. Bu bizzat İmam Abu Hanife'nin görüşüdür. Şimdi biz Hanefi mezhebinin Doğrultusunda yazılı olan kitaplara baktığımızda diyorlar ki yaranın üzerinde birazcık dağılırsa abdest bozulur diyorlar. Ve özellikle Mizraklı hal diye bir kitap var. O kitaba baktığımız zaman diyor ki örneğin bir ina battı. O iğnenin battığı yerin üstünde kan dağılırsa diyorlar ki abdest bozulur. ve da kişi dişinden kan çıktı. O çıkan kan diyor şu dişi boyanırsa diyor abdest bozulur. Oysa ki Abu Hanife Rahimahullah diyor ki bir dirhem bir dirhem Allah'u alem şu anda bizim Türkiye'de olan elli kuruş kadar olabilir yani. Elli kuruş veyahut da burada söylediği Arabistan'da e, nısf, nısf, nısf helal denilen helal kadar olabilir. O zaman mizraklı ilmi halde yazılı olan verilen bilgi doğru değildir. <gülüyor> Peki bu Ambeli fukahası ve Maliki fukahası demişler ki, kan fazla olursa abdest bozulur, fazla değilse abdest bozulmaz. İmam-ı Şafi'yi Allah demiş ki, vücuttan çıkan kan isterse nehir gibi aksın, abdest bozulmaz. İsterse nehir gibi aksın, <gülüyor> gençler ders işlenirken kişiler kendi aralarında konuşması, Dersin adabına çok aykırıdır. Gerçekten. Ustazlarımız bu konuda ders esnasında devamlı burada uyarıyorlar. Ve özellikle İmam Übün Üthemin rahim Rahimahullah <gülüyor> bu konuda çok daha disiplinli. Bir öğrenci gözünü şöyle dersten biraz kaydırırsa der ki ayağa kalk der. Ben ne söylüyordum? Tabii ki başkasıyla konuştuğu için... Veyahut da başka bir şey dikkati çektiği için o konuşulandan habersizdir. Bazen ceza veriyor, çıkıyor diyor dersen. Sen artık bu derse katılamasın. Bazen çıkarıyor, şahıslara göre. Eğer hakikaten bilinçli bir kişiyse çıkarıyor. Normal bir vatandaşsa diyor ki otur bir daha böyle bir şey yapma. Ders esnasında kişiler birbirleriyle konuşması doğru değildir. Yani ders adabına aykırıdır. Ders bittikten sonra konuşulur bir şey olmaz. Veyahut da dersi işleyen kişiye o konuda bir şey varsa sorulur. Eğer ders işleyen kişi yanlış konuşursa soru yöneterek o yanlış konuşulan şey düzeltilir. Çünkü burada bir meseleyi bak boğazımız gidiyor meseleyi izah etmek için. Evet Dolayısıyla İmam Ebu Hanife'ye göre dirhem genişliği kadar kan çıkarsa abdesti bozar. Şafii Hanbelilere göre fazla olursa abdest bozulur. şafiye göre oluk oluk aksa bile abdest bozulmaz. Peki <gülüyor> görüş göre değil mi hocam? Evet. Peki her üç imam da bizim dinimize göre hak imamlardır ve hak mezheplerdir. Ve demin bizim söylediğimizde bir mesela vardı. İslam ümmetini bağlayan şey nedir? Delildir. Ey Kur'an'dan, sünnetten ve ashabın icmaandandır. Bu üç şeyden bir şey olmadığı müddetçe imamın görüşüne bağlılık söz konusu değildir. Bağlılık söz konusu Kur'an sünnetedir. Kur'an ve sünnet de ashabın anlayışını olması şarttır. <gülüyor> Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اَمِلَا عَمَلًا لَيْسَيَ عَلَيْهِ اَمْرُنَ فَهُ رَدُّنْ her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel bizim dinimize göre değilse o amel merdüttür. Dolayısıyla buradaki ihtilaf, ihtilafı nereye götürmek lazım? Kur'an'a götürmek lazım ve de sünnete. Çünkü Allah Celle, Celle diyor ki, فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُضُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى الْرَسُولِهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ Eğer hakikaten, gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Cezakallah, <gülüyor> Allah'a ve ahiret güne inanıyorsanız <gülüyor> ihtilafa düştüğünüz meseleyi Allah'a ve Resulüne götürünüz. Demiyor ki Ebu Bekir'e götürün, Umar'a götürün, Üzmen'e götürün, Ali'ye götürün, Abbas'a götürün, Mesud'e götürün. Yok. Bu kimdir? Bu ilahi bir haberdir. Ve dolayısıyla burada esas kulak verilmesi gereken nedir? İlahi haberedir. Bu ilahi haberi en güzel biçimde açıklayan kimdir? Allah Resulü ve Selamdır. Bu ilahi haberin, ilahi haberi açıklayan Aleyhisselatü Vesselam'ı en güzel bir şekilde anlayan kimdir? Onun ashabıdır. Dolayısıyla bu anlayıştan gitmek lazım. Kur'an'ı, sünneti ashabın anlayışından anlamak lazım veya hutta gitmek lazım. Ve burada bu tür ihtilafları direkt imamlara götürmemek lazım. Direkt Kur'an'a, sünnete götürmek lazım. Kur'an ve sünnete baktığımız zaman hangi imamın iştihadında doğru olup olmadığı ortaya çıkaracağız. Veya da hangi imamın görüşü Kur'an ve sünnetin ruhuna yakın olup olmadığı yine ortaya çıkacak. İşte Rabbani alimler bu tür ihtilafları Kur'an'a ve sünnete götürmüşler. Allah'a götürün ey Allah'ın kitabına, Resulüne götürün ey onun zamanında... Yani onun varlığında bizzat ona götürmek. Çünkü kadı, hakim imam odur. Onun yokluğunda ey vefatından sonra onun sünnetine götürün. İmamlara değil. <gülüyor> Meseleleri imamlara götürmemek lazım. Kime götürmek lazım? Kur'an'a, sünnete. İşte bu ihtilafı meseleyi de biz burada bu Rabbani alimlerimiz bunu delillerle ne yapmışlar, konuşmuşlar ki hangi imamın bu meselede doğru olup olmadığı Beyan edesin. Bitti mi? Tayip. Burada ders saati bittiğinden dolayı burada <gülüyor> derse son veriyoruz. Hada <gülüyor> Allahu sallallahu Muhammed, Ali ve